Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Açık Futbol'da birlikteyiz. Radyo Hava'na hoş geldiniz. Sezonun son programını yapıyoruz. Maalesef Dünya Kupası başlarken biz yayında olmayacağız. Yaz tatili döneminde kupu oynandığı için programlarımız olmayacak. Dönüşte uzun diye konuşuruz, analiz ederiz. ilginç noktalarına değiniriz. Brezilya'da yarın başlayacak Dünya Kupası. 13 Temmuz'da e, ünlü Maracana stadında oynanacak finale e, sona erecek. Toplam e, 32 takım katılıyor. 8 grupta. Gruplarda ilk 2 sırayı alacak takım var. 2. tura kalacaklar. Yani 16 takım. E, bu 16 takımdan e, 8'i çeyrek finale kalacak. E, 4'ü yarı final derken 2'si de finale oynayacak. Son şampiyon İspanya, Brezilya'da da şampiyon olursa hem üst üste kupayı kazanma başarısı gösterecek hem de 4, 4 kez üst üste 2 büyük kupayı hem Avrupa şampiyonasını hem de Dünya kupasını kazanma başarısı göstererek tarihe geçecek ki 2008 Avrupa şampiyonası, 2010 Dünya kupası ve 2012 Avrupa şampiyonası olmak üzere Üç kupayı üst üste kazanan başka takım yok. Lakin İspanyolların da bu altın jenerasyonunun sonuna geldiği yani artık bir yorgunluk ve doygunluk emaresi içinde oldukları e, biraz final şansı düşük görülüyor İspanya'nın. Ama e, bunun böyle olup olmadığını göreceğiz. Evvela bu Dünya Kupası e, hani futbolu Öyle olmasa da tam manasıyla İngiliz e, icadı olarak e, kabul ediyoruz. E, çünkü kabul et, e, e, öyle olmasa da derken yani bu oyunun e, Avrupa'nın başka ülkelerine daha önce de oynanına, oynandığına dair emareler var İtalya mesela. E, sonuç itibariyle kabul gören bir yargıya göre futbolun icat edildiği İngiltere ise Futbolun bir din gibi algılandığı yer de Brezilya'dır. Brezilya 5 kez dünya şampiyonu olarak ve de en son hatırladığım 1 milyar dolarlık bir futbol ihracatı yapan bir ülke olarak bu işin hem duygusal hem de ekonomik anlamda duygusal kaymağını en güzel toplayan ülke. Ee, yıllardır dünyaya en çok oyuncu ihraç eden ülke e, olmasına karşın ve de futbolu bir din gibi yaşamasına karşın Brezilyalılar bu dünya kupasına razı değillerdi. Yani ülkelerinde bu kupanın organize edilmesine karşıydılar. Aslında kupaya değil de kupaya harcanan paralara karşıydılar. Yaklaşık 8 milyar euro harcandı ki bu büyük bir rakam en pahalı organizasyon oldu söyleniyor Dünya Kupaları içerisinde. E, Brezilyalar bu paranın eğitime, ulaşıma, sağlığa e, ve de konut ihtiyacına harcanması gerektiğini söyleyerek e, sık sık eylemler yaptılar. Polise çalıştılar, biber gazı yediler. Eee... Ama sokağa çıktılar. Ee, hain olarak görülmediler. Evet bastırıldılar. Ama hainlikle suçlandıklarını ben duymadım açıkçası. Ya da paralellikle suçlandıklarını duymadım. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de olimpiyatlara adaydı ve e, birkaç çatlak ses çıktığında bunlar hemen hainlikle suçlanmıştı. Görüyorsunuz e, Başta, başta da söylediğim gibi futbolun bir din olarak görüldüğü Brezilya'da insanlar futbol organizasyonunun protesto edebiliyorlar. Ee, biz paraya şunu için ihtiyaç duyuyoruz diyoruz diyorlar. Hastane ve eğitim Dünya Kupasına ihtiyaç duymuyoruz. Ee, ülkemize gelme Dünya Kupası şeklinde. Ee, çağrılar yaptığı eylemciler, protestocular turistlere gelmeyin dediler. Çünkü bu tür organizasyonlarda e, özellikle ülkenin büyük bir kazanç içinde gireceği söylenir. İşte efendim oraya bir sürü turist gelecek, birçok yatırım yapılacak vesaire vesaire. Evet yapılıyor ama e, yani şöyle söyleyeyim bu bir sportif alanda kalkınmak, gelişmek isteyen bir ülke için bu tür organizasyonlar e, fırsat oluyor. Ama eğer ülkenin acil başka ihtiyaçları varsa lüks kaçıyor. Brezilya zaten e, sportif anlamda gelişmiş bir ülke. Böyle bir organizasyona e, ülkesinin dar bozda, boğazda olduğu bir dönemde ihtiyacı var mı? Bu tartışılır tabii. Ama e, dünyada şimdi... E, İki, bir, iki e, ayrı dünya var. Bir işte siyasetin dünyası, bir de sporun dünyası. FIFA ve UEFA dediğimiz organizasyonlar neredeyse e, dünya içinde bir ayrı dünya. Hani Ülke içinde bir ülke. Ayrı bir hukuku var, ayrı bir e, yönetimi var. E bunlar e, Uluslararası Milli Olimpiyat Komitesi de öyle bir yapı. Bu üç organizasyon dünyada e, i̇stediği gibi at koşturuyor, ülkelere organizasyon verirken e, birçok koşullar öne sürüyor e, ve o taahhütleri yerine getirmesini istiyor. Kendisi kasa diye tabir edersek kazanıyor, ülkelerse o işin ancak e, işte prestijiyle yetinmek zorunda kalabiliyorlar. E tabi e, buna tarif çok olduktan sonra. FIFA ve OYFA'nın e, keyfine diyecek olmuyor. Aynı zamanda e, IOC'nin de bu sırası Olimpiyat Komitesi'nde. Hasılı kelam e, bu büyük organizasyonlar e, bu işi ticaretini yaparken paranın girdiği yerde kirlilik de e, eksik olmuyor. İşte geçen haftalarda ortaya atılan Katar skandalı var e, nedir 2022 Dünya Kupası'nı dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olan Katar'a veren FIFA yolsuzlukla suçlanıyor rüşvet almakla suçlanıyor bazı organizasyon komitesi üyeleri e, ve bu işin soruşması başladı bakalım nasıl edecek şimdi futbol e, Latin Amerika'da bile e, Hani Meksika'da 86 Meksika unutulmuş değil. Çok sıcakta oynatıldığı için e, bazı futbolcular tarafından protesto edilmişti. Maradona açıkça FIFA'yı eleştirmişti o zaman. Ki Maradona'nın daha sonraki doping cezalarında e, bu eleştirilerinin <gülüyor> neden olduğu da iddia edilir. Yani Bir kenara yazdı FIFA ve revanşı Maradona'yı dopingli tespit ederek almıştır diyenler de çoktur. Şimdi böyle bir durumda yani Meksika 86'ya bile katlanamayan bir futbol dünyasının Şöyle ortasındaki Katar'da bir futbol organizasyonu yapması yani anlaşılır değil tamam onların da hakkıdır ama nihayetinde insanların da sağlığı söz konusudur. Çağdaş gladiyatörler dediğimiz futbolcuları büyük paralar kazansalar da böylesine bir gösterinin aracı yapmak onlara sormadan etmeden bence kabul edilir değil. Biraz sözü uzattık ilk bölümde isterseniz bir ara verelim aradan sonra Dünya Kupası'na devam edelim. Bugün tek gündemiz Dünya Kupası. Belki son söz olarak bir basketbol serisi var onu ona değiniriz Beko basketbol serisine Her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kür her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sara Seni alzsam gözlerim açık gider bana ellerini ben Hayat seni sevinci güzel. güzel sana gönlümü verdim nasıl güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel sana gönlünü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrü ben, gel kaçma güzel. Ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız. Açık Futbol ikinci bölümü devam ediyor. Efendim, e, hiç e, gruplardan söz etmedik, e, işin ekonomi politiğine girdik. E, şunu da söyleyelim, e, hala Brezilya'da hazırlam hazır olmayan statlar var. Bu konuda bir eleştiri de yapmak gerekiyor. E, örneğin Türkiye Akdeniz oyunlarını ee, Yunanistan taahhüdünü yerine getiremediği için aldı ve e, çok kısa bir zaman diliminde e, Akdeniz oyunlarının e, gerçekleşebilir olmasını sağladı. Eksik gedik elbette vardı ama çok kısıtlı bir sürede bir sürü e, e, tesisi kazandırdı ve Akdeniz oyunlarını gerçekleştirdi. Hani e, iyi de öldür, hakkını ver. Biz FIFA, UEFA veya başka bir organizasyondan etkinlik aldığımızda hakikaten onu yetiştirmek için taahhütlerimizi sonuna kadar yerine getirmek için baya bir uğraşırız. Hani son dakikaya bırakırız vesaire ama yerine getiririz. Mesela Brezilya'nın hala açılış maçının önüneceği yüzde %80-90 ancak biteceğinin açıklanması aslında bir skandal bu kadar paraya rağmen e, hala hazır olmaması. Şimdi Dünya Kupası e, maçları 12 Haziran 13 Temmuz takvimindeki Dünya Kupası maçları 12 ayrı stadda oynanacak. E, Brezilya haritasına baktığımızda e, böyle stadlar e, kıyıda e, kıyı kesiminde yoğunlaşmakla beraber ee, işte Manaus, e, Brasilia yani Brezilya başkent Brezilya e, ve Korytiba pardon Korytibadi, Kuyba e, gibi iç kesimlerde de maçlar oynanacak. Bir kere ülke çok büyük bir coğrafyaya yayıldığı için. E, Seyahat etmek oldukça zor olacak yani hep uçak kullanmak zorunda kalacaklar ee, bazı şehirler arasında. Bu da e, pahalı yani oradan bildiren arkadaşlar diyor ki mesela ulaşıma işte şöyle söyleyeyim 1.2'den 1 bir, bir, e, real diyelim e, real diyelim e, bir realden e, 1.2 real'e çıkartıldığında bu çok düşükmüş gibi gözüküyor ama. E, Toplu ulaşımın çok yoğun olduğu kullanıldığı bir iş, memleket. Dolayısıyla e, günün toplamında e, yapılan harcama e, gözünün alındığı o 0.2 liralık artış, lira diyorum e, dil alışkanı, reallik artış önemli. E, ayrıca dediğim gibi e, büyük bir coğrafya, örneğin Sao Paulo'daki bir kişi, e, Natal'daki maçı izlemeye ancak uçakla gidebilecek. Bu da bir maliyet demek. Statlara şöyle bakalım. Final Marakana'da oynanacak. E, Marakana tarihi bir stat. E, 1950'de yaklaşık 200 bin kişiyle oynanan final. Dünya futbol tarihine rekor olarak geçmiştir. Bu stat 2013'te e, yenilendi. E, 48 yapımı bir stat. Minero Stadı var. Ronaldinho'nun e, futbol oynadı takım. şehri diyelim. 62.160 e, kişilik. 65 yılında yapılmış ve o da 2012'de e, yenilendi. E, bunun Estadio Nacional Stadı var. E, Garincha adını taşıyor. Mane Garincha Ulusal Stadı diye çevirebiliriz. E, 68.000 kapasiteli 74'te yapıldı. Bu da yenilendi. E, Pantanal Arena Stadı, 43 43.000 kişilik yeni yapıldı. E, 2014 yılında yapıldı. Kupa için yeni yapıldı. E, Bayıha da Arena Stadı var. Bu e, bu da 99'da yapıldı. 2014'te yenilendi. Yani bu yıl içerisinde bu yıl yenilenmiş olarak gözüküyor. E, 41.400 kişilik stat. E, Castelao statı var. E, 65.000 diyelim. 65.000 kişilik. 73 yılında yapıldı. O da 2012'de yenilendi. E, Amazonia Arena. Amazon Arena diyelim. Ee, 42.300 kişilik 2004 bu da yeni yapılan bir stad, güzel bir stad. Ee, Dastunas Arena 42.000 kişilik yeni bir stad, o da güzel bir stad. Ee, Beira Rio Stadı e, 49.000 kişilik 69 yılında yapılmış, o da yenilemeden geçti 2013 yılında. Bernam, Bernam buço. Bernam buço arena 44.000 kişilik 2013 yılında yapıldı. Yeni statlardan bir başka yeni stat Fontenova Arena 49.000 kişilik Sao Paulo Arena 68.000 kişilik o da 2014 yani yeni yapılan bir stadyum. Stadyumlar hal mecal, böyle diyelim. Ee, Gruplardan bahsedelim. Sekiz grup var dedik. A grubunu hemen geçelim. Brezilya, Hırvatistan, Meksika, Kamerun. B grubu İspanya, Hollanda, Şili, Avustralya. C grubu Kolombiya, Fildişi, Japonya, Yunanistan. D grubu Uruguay, Kosta Rika, İngiltere, İtalya. E grubu İsviçre, Ekvator, Fransa, Honduras. F grubu Arjantin, Bosna, Hersek, İran, Nijerya. G grubu Almanya, Portekiz, Gana, Amerika Birleşik Devletleri H grubu Belçika, Cezayir, Rusya, Güney Kore Şöyle bakıyoruz hani bir tabir vardır futbolda zor gruplar için kullanılan ölüm grubu Mecazi olarak bunu söyleyelim e, Almanya, Portekiz, Gana, Amerika Zor bir grup Gözüküyor e, İspanya, Hollanda, Şili, Avustralya Zor bir grup. Bana göre Brezilya, Hırvatistan, Meksika, Kamerun'da sıkı bir grup. Ee, yine Uruguay, Costa Rica, İngiltere, İtalya sıkı bir grup. Diğer gruplar, mesela Kolombiya, Fildişi, Japonya, Yunanistan, C grubu. Kendi içinde bir dengesi var. Herkes çıkabilir oradan. Ee, İsviçre, Ekvator, Fransa, Honduras. Burada favori e, Fransa ve İsviçre. Ee, Arjantin, Bosna, İran, Nijerya. Burada Arjantin, Nijerya ilk planda görüşse de Bosna Hersek'ten sürpriz bekleyebiliriz. Belçika, Cezayi, Rusya, Güney Kore turnuvanın da iki favorisi olarak gösterilen daha sonra e, gizli e, sürpriz aslında sürpriz daha doğrusu. Belçika ve Rusya e, bu iki takımda e, üst e, gruptan çıkmaya yakın. Ama Güney Kore'de yaban atmamak lazım. Uzak Doğullar her zaman bir sürpriz yapabilir. Ee, A, B, C D, E, F, G, H ee, Bunlar e, A1, B2, C1, D2 E1, F2, G1, H2 Tabuna şema üzerinde göstermek lazım. Böyle saymak da çok mana değil. B1, A2, D1, C2, F1, E2, H1, G2 şeklinde ikinci tura çıktıktan sonra eşleşmeler bu şekilde. Yani ilk saydım ikinci saydım karşı gruplarda yer alacakları birbirlerine doğru elene elene gelecekler turnuvanın favorisi kim dersiniz e, ev sahibi Brezilya e, elbette ki 1950'de ülkesinde yaşadığı büyük hayal kırıklığı unutamadı bir türlü e, onu telafi etmek istiyor yarım yüzyıldan sonra yarım yüzyılda aşkın bir süreden sonra gözler tabii ki takımın yıldızı Neymar'da ama birçok yıldızı var e, oynayanı da bir sürü yıldızı var Hırvatistan bir sürpriz yapabilir mi? Bakacağız. Meksika her zaman kupalara renk verir. Kamerun da Eşmiş'te birçok e, sürprize imza attı. İspanya dediğimiz gibi dörtte dört yapmak istiyor. E, Hollanda finallerin kaybedeni, 2010'un kaybedeni. Bu sefer Louis van Halt yönetiminde biraz daha e, belki üst noktalara gelebilir Yani daha doğrusu Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hayal kırıklığı ortada kaldırabilir. Şili e, sürpriz potansiyeli yüksek. Avustral Avustralya bence neşe verecek. Kolombiya e, aslında e, gruplarda fena değildi. E, i̇yi yıldızları var. E, i̇yi bir takım. Yunanistan Avrupa Futbol Şampiyonası 2004 şampiyon olarak neler yapabileceğini her zaman gösteren bir takım. Bir sürpriz yani tabii ki final falan zor ama üst gruplardan çıkma yolunda önemli adaylardan biri. Fil dişi sahili renkli, yıldızları çok ama takım olma potansiyelleri onları ne yapacağını gösterecek. Japonlar inançlı, arzulu, istekli imanlı takımlardan. Uruguay favoriler arasında bana göre. Büyük yıldızları var. Cavani Louis, Suarez gibi Caledemus'ler e, olacak tanıdık bir isim. Lugano Godin tanıdık isimler. E, bence Uruguay çok yukarılarda da olması gereken. Costa Rica zayıf ekiplerden biri olarak gösteriliyor. İngiltere o da bir klasik kaybeden bir türlü çok iyi tek tek yıldızlar olmasına rağmen şanssızlıkları e, peşine bırakmaz. İtalya bir kupa takımı en kötü zamanda ülkesi şalkantılarla e, uğraşırken şike skandallarıyla sarsılırken 2006'da şampiyon olmuştu. Unutmayalım. İtalya her zaman İtalya'dır diyelim. Böyle beylik bir laf edelim. Fransa e, 98 2002 Avrupa 98 dünya 2002 Avrupa şampiyonu Ondan sonra bir türlü ayar tutturamadı, baktığınız zaman iyi oyuncular var ama Fransızlar biraz şeydir, ayarı tutturularsa tutturlar tutturamazlarsa kendi işlerinde çok bölünen, parçalanan bir yapılar. İsviçre çok fazla kimsenin beklentisinin olmadığı bir takım, onu söyleyebilirim. Ekvator hakeza öyle kupaya renk katanlar diye Honduras da öyle söylenebilir. Ee, Arjantin Lionel Messi e, kulüp kariyerinde kırılmadık rekoru bırakmadı. Bireysel e, olarak inanılmaz işlere imza attı. Ama bir Maradona mı değil mi? Hala Maradona'nın büyüklüğünü geçemediği düşünülür. Çünkü bir dünya kupası yoktur onun. Eğer alırsa Lionel Messi de herhalde Arjantin'in Yeni kahraman olur. Ama yine de Maradona'nın ayrı bir tadı var onu kabul edelim. Çünkü Maradona hayatın başka alanlarında da bir iki kelam ederdi yahu <gülüyor> diyelim. Messi çok steril bir çocuk. Çok futbolunda hani işten eve evden işe okuldan eve gidip gelen karakterlerden. Bosna Hersek yetenekli e, gruplar e, Dünya Akbası yolunda sürpriz bir e, çıkış yaptı burada da sürpriz yapabilecek takımlardan biri. İran e, evet bence e, gruplardan çıkma ihtimali zayıf ama e, neden olmasın futbol sürprizlere gebe. da takım olma e, sorunu yaşayanlardandır. Yani e, şöyle turnuvalarda ya iyi bir sürpriz yapar ya da çok silik bir görüntü çizer. Konsantrasyon takımları aslında. Yani yenilgilerde çok çabuk demoralize olup daha sonra bu diğer maaşları yansıyor. İyi başlarsa iyi gider. Kötü başlarsa kötü bitirir. Öyle bir ülke. Almanya. Almanya Klinsmann'la e, başlayan, dövle devam eden e, tatlı bir görüntü çiziyor. O panzer e, görüntüsünden ziyade Tatlı bir futbol oynuyor, gönülleri fethetti. Hani bu Almanya takımın yapısı da değişti. İçerisinde çok farklı kimliklerden, etnik gruplardan insanlar var, oyuncular var. Dolayısıyla bu Almanya'ya hem e, yapı olarak yaptığı değişiklik hem de futboldaki yeni tarzı, stiliyle daha çok e, hoş, gözü hoş gelen o kazanmaktan yani futbol... İngilizlerin neydi? 11 kişinin oynadı, Almanların kazandığı, 22 kişinin oynadığı Almanların kazandığı oyun derken Almanların çok güzel oynadığı değil, güçlü bir şekilde inançlı karakterleriyle bu başarıları elde ettiği vurgulanırdı. Şimdi bu Almanya ise çok güzel, göze hoş gelen, modern, ilerici bir futbol oynuyor. Zevkli, keyifli. Ama bunu bir kupayla taşlandırmış değil. Bu kupayla taşlanması gereken bir futbol. Ee, Dortmund ve Bayern mühünde e, futbola getirdiği yenilik açılım herhalde Alman milli takımında yansıyacaktır. Yansımalıdır umarım. Portekiz, Ronaldo'suyla tabii ki her zaman e, potansiyeli yüksek. Bir futbolcunun bir takım için çok şey olabileceğini göstermiştir Ronaldo. Milli takımda bunu aksettirmek istiyor. Final oynamış şey var Avrupa Şampiyonası'nda ama bir Dünya Kupası ee, yarı finali finalde yakışır. Gana e, Afrikalıların e, genel olarak son dön dönemlerdeki en ilkelinden e, o da gruplardan çıkmaya namzet. Amerika Birleşik Devletlerinde futbol gelişiyor. Bu gelişim bakalım e, nasıl yansıyacak Dünya Kupasında e, ikinci turu e, görme şansları bence var. Her zaman orada da Cristiano'nun olduğunu unutmayalım. Belçika Son yıllarda futbolda yaptığı devine çok önemli bir kadro çıkarttı, oluşturdu. Yeni büyük genç jenerasyon çıkarttı. Bazıları yani kamuoyunun büyük, dünya kamuoyunun büyük kesimi onlardan çok şey bekliyor onu söyleyelim. Yani herkesin gizli favorisi diyebiliriz ama tabi tecrübe önemli. O tecrübe olmadan da sadece iyi takım, iyi bir jenerasyonla kupa kazınılmaz. Ama Türkiye'nin 2002'de yaptığını düşünürsek neden olmasın. Rusya'da e, iyi bir ekip oluşturdu. Onlar da e, iyi işler çıkartabilir. Güney Kore dediğimiz gibi e, çok tes çabuk teslim olmaz. Cezayir e, varlığı bile bence futbol için büyük bir keyif. Aralıklıksız e, ikinci bölümü, üçüncü bölüm birleştirmek zorunda kaldım. E, hasılı kelam e, iyi bir dünya kupası var. E, Diliyorum herkese keyifli, futbolun ön planda olduğu, kavgasız, gürültüsüz, güzel bir Dünya Kupası diliyorum. Ve yeni sezonda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ben Kenan Başaran. Huzurlarınızdan ayrılırken siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Açık Futbol Hazırlayan Mesunan. sunan inan başaran